Nebi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînu ve nestağfiruh. Ve naûzü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ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 Ağızı Allah'tan Şeytan'ın Rajeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İnnallah La Yügyiru Ma Bi Kowmin Hatta Yügyiru Ma Bi Anfusümler. Ve Allahü Teala fi ayet öte. Vardallahu Lazzina Amanu Min Kum Vamilu Salihat. Leyastaklif Fil Arz Kmes Taklif Min Kablim. Ve Leyemekn Nn Lhom Dinehümul Velâ yubeddil annahum min ba'di khawfihim emna ya'buduneni ve la yuşrikûne bî şey'en ve men kefera ba'de zâlik fe olâike humul fâsikûn. Sadakallahu'l Sevgili kardeşler, bugün sizlere sadece ayet ve hadis-i şeriflerden teşekkül eden bir hutbe, bir hatırlatma, bir nasihat içinde olacağım inşallah. Ee, önce okuduğum e, ayetlerden e, maliyle bahsedeyim. Ra'd suresi 11. ayet e, Bir toplum kendini değiştirmediği müddetçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Nur suresi 55. ayet Allah İçinizden iman edip, salih amel işleyenlere vaad etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onları da halifeler kılacak, onlar için razı olduğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Onlar, bana hiçbir şeyi şirk koşmadan kulluk etsinler. Bu şartla Allah onları iktidara getirecek, dinlerini diğer dinlere hakim kılacaktır. Bütün bunlardan sonra kim inkâra kapar, küfrederse, işte onlar fasık kimselerdir, yoldan çıkmış kimselerdir." buyurulur. Yine bazı ayetleri okumaya devam edeceğim. mal olarak veriyorum. Sizden sabreden 20 kişi bulunursa kafirlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa onlardan 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şu andan itibaren yükünüzü hafifletti.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 eydelik birbirinden ayırt edilmiştir. O halde kim tavutu inkar edip Allah'a iman ederse sağlam kulpa yapışmış olur. O hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bakara suresi 256. ayeti kerime Ey müminler, gevşemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınıza galip ve onlardan çok üstünsünüz. Ali İmran Suresi 139. ayet meali. Biz günleri insanların arasında evirip çeviririz, döndürüp dururuz. Bu Allah'ın iman edenleri bilmesi İçinizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi 140. Ayet Ey iman edenler siz kendinize bakın. Eğer hidayette doğru yolda iseniz dalalettekiler, sapıtanlar size zarar veremezler. Maide Suresi 105. Ayet Halkı salih ve muslih yani ıslah eden olduğu halde Rabbin bir haksızlık ile memleketleri yıkıp helak etmez. Hud Suresi 117. Ayet Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğradıktan sonra yardım edilenler başka, zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında görecekler, bileceklerdir. Şuara suresi 227. ayet Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affeder. Şura suresi 30. ayet Evet, birkaç da hadis-i şerif mali vermek istiyorum. Yüce Allah, İsrail oğullarından bir peygambere şöyle vahyetti. Kavmine de ki, herhangi bir şehir ve herhangi bir ev halkı Allah'a itaat eder, sonra bu hallerinden Allah'a isyan haline dönerlerse Allah onların sevdikleri şeyi, nimetleri ellerinden alır, onun yerine sevmedikleri, Memnun olmayacakları şeyleri verir. Safvetü tefasirden aldığım İbn Kesir'in rivayet ettiği İbni Ebi Hatim'in kitabında geçen bir hadis rivayeti. Ümmetimle ilgili olarak en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmalarıdır. Dikkat edin ben size onlar aya, güneşe, putlara tapacaklar demiyorum. Fakat onlar hakimiyet hakkını bazı fertlerde, zümrelerde, meclislerde görecekler. Allah'tan başkasının emirlerine ve arzularına göre iş yapacaklardır ve gizli şehvet içinde olacaklardır. İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis. Ebu'l-Hayet anlatılıyor, anlatıyor. Bana Hazreti Ali Resulullah'ın beni göndermiş olduğu bir göreve ben de seni göndereyim mi? diye sordu. Ve Resulullah'ın kendisine haydi git kırıp dökmedik bir put düzlemedik yüksek kabir bırakma dediğini söyledi ve bana o görevi verdi. Müslüm'ün, Ebu Davud'un ve Nesey'in rivayet ettiği bir hadis malu aktardım. Dikkat edin! Bütün cahiliye emirleri, kanunları, yasaları, hükümleri Ayaklarımın altındadır ve hepsi de yürürlükten kaldırılmıştır buyurdu Resulullah veda hutbesinde. Ee, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği şekliyle. Sizden kim bir münker, bir kötülük, Allah'ın sevmediği bir çirkin şey görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. İşte bu kalbiyle değiştirmek imanın en zayıf noktasıdır. Buyuruluyor. Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Zeynep bin Cahş anlatıyor. Ya Resulallah aramızda salihler, iyi kimseler olduğu halde biz felakete uğrayıp helak olur muyuz? Diye sordum. Rasulullah şöyle cevap verdi: Evet, fıskı fucur, kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı zaman siz de helak olabilirsiniz. Bu hari ve Müslimin müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri e, hadis. Nefsimi, canımı, gücümü, canımı gücü elinde olan zata, yani Allah'a yemin ederim ki. Ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız ya da Allah sizin size üzerinize bir bela gönderir de sonra Allah'a dua edersiniz. Dualarınız kabul edilmez. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis. İsrailoğullarının dindeki bozuklukları şöyle başlamıştır. Bir adam başka birine rastlar. Hey arkadaş Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. ''Zira o iş yapmak sana helal değildir.'' derdi. Ertesi günü aynı işi yaparken tekrar o adamla karşılaşır ve onu yaptığı kötülükten yasaklamadığı gibi onunla beraber yiyip içmekten, birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah şu ayeti okudu. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan İsrailoğulları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 Ve devam etti. Bu ayet Maide Suresi 78 ila 81. ayetler. Bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, zalimin elini tutup zulmünden el çektirir, hakka döndürüp hak üzerinde tutarsınız ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir de İsrail oğullarına lanet ettiği gibi Size de lanet eder. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir. Resulullah şöyle buyurdu. İsrailoğulları günahlara daldıklarında alimler onları sakındırdılarsa da onlar izledikleri günah, işledikleri günahlara devam ettiler. Bu sefer alimleri de onlarla birlikte oturdu. Beraberce yiyip içtiler. Bunun üzerine Allah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 buyurdu, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis. bu Bekir Sıddık Sad radıyallahu anh şöyle buyurdu, Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ey iman edenler siz kendinize bakın, eğer gerçekten hidayet üzere iseniz sapıtanlar size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır ve o zaman Allah size Hayatta yapmış olduğunuz şeyleri bildirecektir. Maalindeki ayet Maide Suresi 105 Ben Resulullah şöyle buyururken işittim diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah bütün insanları gazaba uğratması çok yakındır. Bu hadisi de Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Bir hayırlı işe delalet eden, vesile olan kimse o hayırlı işi işleyenin sevabı gibi mükafat alır. Müslüm'ün rivayet ettiği, Tirmizi ve Ebu Davud'un da rivayete katıldığı bir hadis-i mali. İslam'da iyi bir çığır açan, yani güzel bir sünnet ihdas eden kimseye açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir ve onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi kendisinden sonra o yoldan gidenlerin günahı da yükletilir. Onların günahlarından da hiçbir şey noksanlaşmaz buyruluyor. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis. Son olarak Ebu Mes'ud el-Bedri e, anlatıyor ''Ey Allah'ın Rasûlü denildi, biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz?'' Şu cevabı verdi ''Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Ama Müslüman olduğu halde kötü amel işlemeye devam edenlere hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.'' Buhari ve Müslüm'in rivayet ettiği hadisler. Evet, e, bunlardan e, güncel manada neler çıkartırsınız? Ne tür ibretler ve dersler alırsınız? Bunlar bizim e, kendi e, din kültürümüz, teslimiyet anlayışımız, günlük olayları Müslümanca yorumlamamız e, ve tefekkür etmemiz e, bu konuda... E, e, ayet ve hadislerden e, e, ders çıkartıp bunları hayatımıza geçirme gayretimizle alakalıdır. Rabbim e, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı kendi rızasına uygun e, şekilde yapmayı e, Allah kendisinin haram kıldığı, yasakladığı her türlü hususlardan kaçınmaya çalışmayı nasip eylesin. Her şeyi gönlümüze göre versin, gönlümüzü de kendi rızasına uygun şekilde e, e, tanzim etsin inşallah. E, sevgili kardeşler yarın cumartesi e, akşamı saat 8.30'da e, e, psikiyatrist Hamdi Kalyoncu e, kardeşimiz e, bir konferans için buraya gelecekler. Ee, hepiniz davetlisiniz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Hala inna ehsane'l kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allem. Kema kallellahu tebareke ve fil kelam ve iza el kuran festemi'u le ve ensitu le allekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din aindallahi'l islam. Sadakallahu'l azim.